Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, hepinize alemlerin yüce Rabbinden, Allah'ımızdan hayırlı akşamlar niyaz ederek sohbetime başlıyorum. Rabbim gecemizi, gündüzümüzü, dünyamızı, ahiretimizi ve her şeyimizi hayır üzere kılsın inşallahü Rahman. Yine alemlerin yüce Rabbine Allah'ımıza hamd ve senaların en güzelini, en mükemmelini arz ediyoruz. Bahşettiği nimetlere, özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Rabbim bizi mahşerde bu ikrar ile haşret diye dua ediyoruz. Tabii ki yine Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun ve Efendimiz'i haberdar eylesin inşallah. Hatırlayacaksınız geçen hafta yeni bir sohbet kuşağı diyebilirim başlatmış idik. Hayırlı olan işleri, hayırlı olan amelleri ve hayırı anlatmaya çalışıyorduk. Bu haftada Rabbim nasip ederse devam ederiz demiştik. Elhamdülillah. Rabbimin lütfuyla ve keremiyle siz aziz kardeşlerimle, değerli kardeşlerimle beraberiz. Yine bugün Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden hayırlı ameller, hayırlı işler konusunda varit olan hadisi şeriflerden bazılarını siz değerli kardeşlerime aktaracağım, beraber paylaşacağız. Dünyamız hayırla ve bereketle dolsun. asıl ahireti hayra tebdil edelim diye inşallahurrahman. Tabi hadisi şeriflerde hayırlı ameller, hayırlı işler anlatılıyor da, bugün sohbete hazırlanırken dedim bir de Kur'an-ı Kerim'e bakayım. Tabi şöyle genel kültürümüz içerisinde, Kur'an-ı Kerim'de hayır kelimesinin çok geçtiğini biliyoruz. Ama dedim kardeşlerime birkaç ayeti kerimede götüreyim konuyla ilgili olarak. İnanın böyle baktım ki hayret ettim. Hayır kelimesi tahminimizden çok daha fazla Kur'an-ı Kerim'de zikrolunuyor. Niye? Çünkü İslam hayır. Kur'an hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlısı. Müminler toplum içerisindeki insanlar içerisindeki en hayırlı insanlar ve müminin dünyası da hayır, ahireti de hayır olur inşallah. Hani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Aceben li halil mümin Kullu halihi hayır Müminin haline hayran olunur, taaccüp edilir Her işi, her hali hayırdır diye buyuruyordu ya Madem ki müminiz elhamdülillah Rabbimiz bize hep hayırlar lütfeder inşallah diye Niyaz ediyoruz değerli kardeşlerim Hatta insan olarak, beşer olarak biliyorsunuz bazen Üzüldüğümüz şeyler oluyor, sıkıldığımız şeyler oluyor. Herhangi bir dünyevi hadise, herhangi bir olay bizi üzüyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, O bile mümin için hayırdır. Çünkü mümin iyilik ve güzellik görür. Alemlerin Yüce Rabbi zaten o hayırlı dünyanın içerisinde ona hayır lütfediyordur. Bazen mümin sıkıntı görür, çile görür, keder görür, o da hayırdır. Cenab-ı Hak Hazretlerine daha çok yönelmesine, kendine çeki düzen vermesine umuyorum ki ve de kendini daha ciddi bir muhasebeye tabi tutmasına böylece ahiret menfaati elde edip ahiretini daha hayırlı kılmasına vesile olur inşallah diyoruz. Öyle olunca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şeriflerini daha iyi anlıyoruz. Hakikaten müminin haline hayır olduğu için her hali taaccüp edilir, imrenilir, gıpta edilir. Rabbim bizi iman şerefinden mahrum eylemesin. Rabbimize, Rabbimize, Allah'ımıza niyaz ediyoruz. Şöyle baktım da mucemül müfahrese erbabının malumu mucem bilirler. hoca kardeşlerimiz Kur'an mucemi var, hadis mucemi var. Orada hakikaten ummadığım kadar hayır kelimesinin tahmin etmediğim kadar tahmin etmediğim kadar hayır kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini gördüm. Ve de birkaç ayet, ayeti kerimeyi Rabbimizin ayetlerinden birkaç tanesini sizin için aldım. Ee, mesela Nahl suresinde buyuruluyor ki değerli kardeşlerim Vakilelillezine <gülüyor> ttakav Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Vakilelillezine ttakav. "Mada enzele rabbukum?" Takva sahibi olan, müttaki olan, Allah'tan korkan kişilere denildiği zaman, sorulduğu zaman "Mada enzele rabbukum?" <gülüyor> Rabbimiz ne indirdi? Onlar derlermiş ki "Kalu <gülüyor> hayra." Rabbimiz hayır indirdi. Yani Kur'an-ı Kerim'le bize gelen her şey hayırdır. Rabbimizin bütün ayetleri bizim için hayırdır, berekettir, rahmettir. Sonra e, yani bu bu inzal olunan şeyler ayetlerin dışında olan şeyler bile olsa dedik ya biraz evvel başımıza gelen her şey hayır. Hani o, o cihetten bakıp o açıdan o zaviye'den değerlendirdiğiniz zaman da da öyle mümin için Rabbimizden gelen her şey hayırmış. Galu hayra. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنه. Rabbimiz Kur'an'da böyle buyuruyorlar. Bu dünya hayatında güzel davranıp iyi amel işleyip salih amellerle hayatını değerlendirenler için hasane bütün güzellikler ve iyilikler vardır cennet vardır, nimetleri vardır, ikramlar vardır. Artık orada keder yok, sıkıntı yok biliyorsunuz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme komşuluk var, peygamberlerle beraberlik var, sahabe-i kiram efendilerimize sohbet şerefi var. Bütün bunların üzerinde lillazina Ahsenül husna ve ziyade fehwasinca hem bütün bu güzellikler var. Bir de bütün onların üzerinde Allah'ın cemalini görmek var. Cemali ilahiye, vasıl olmak var. Ondan daha büyük şeref yok bir mümin için, bir kul için. Rabbim lütfetsin inşallah. Demek ki Rabbimiz dünyada bize hep hayır indiriyor. Hep hayır inzal buyuruyor. Ve müminin başına gelen her şey hayırdır. Görünüşte hastalık olabilir, sıkıntı olabilir. Keder olabilir, bu konular hep beraberce işlemeye çalıştık değerli kardeşlerim. Ama o hastalık da, o keder de, o sıkıntı da... Yani dünyada bazen sıkıldığımız şeyler oluyor, üzüldüğümüz şeyler oluyor. Bir, bir rahatsızlık bazen mümini yatağa yapıştırıyor mesela, sabredilmesi zor oluyor. Ama aleyhissalatü vesselam müjde ediyorlar, o hastalıktan yataktan kalkarken günahlarından tertemiz olmuş halde kalkıyor. E neticeye bakmak lazım, neticede büyük bir hayır var, büyük bir bereket var. Dünya hayatı da mümin için hayır. Dünya hayatı da eğer biz bu dünyaya gelmeseydik cennete gidemezdik. Allah'ın cemalini göremezdik, bu nimetlere eremezdik. Dünya hayatı da mümin için hayır. Dünya hayatını şöyle veya böyle geçireceğiz ama bir gün öleceğiz, kabre konulacağız, bir gün kıyamet kopacak, Rabbimiz bizi hesaba çekecek ama bize lütfedecek inşallah. Dünyadayken iman şerefini bahşetmiş olması ahirette cennetini ve cemalini lütfedeceğinin işaret ve alametidir. Öyle olunca ümitliyiz, ümit varız. Eğer Rabbimiz bizim için hayır murad etmeseydi değerli kardeşlerim, İslam'dan haberimiz olmazdı, Kur'an-ı Kerim'i bilmezdik, Resulullah'ı tanımazdık, Allah'a kulluk nedir bilmezdik, alnımız secdeye gelmezdi, oruç tutmaz, haccetmez, zekat vermezdik, haramlardan sakınmazdık, herkes gibi bizde. Dalar yüzerdik dünyalık işlerin içerisinde, müminler öyle değil, müminler hayatına dikkat etmeye çalışıyor. Doğrusu size verdiğim bu müjdeler benim için, kendim için bile teselli kaynağı oluyor fevkalade'den. Bir, bir yandan sizi rahatlatıyorum, diğer yandan kendimi rahatlatıyorum. Çünkü halimize bakıyorum şöyle, yani yaptığımız kulluğun falan hali belli işte, ortada yani, ortada. Ama Rabbimizin lütfu, Allah'ımızın ihsanı ve ikramı, inşallah sonunda Rabbim boşa götürmeyecek. Bugün zamanımız biraz dar, sözü fazla uzatmayayım. Demek ki dünyadayken güzel davrananlara sonunda hep güzellikler varmış. Hel cezaul ihsani illel ihsan buyuruyor ya Rabbimiz. İyiliklerin ve güzelliklerin karşılığı, mükafatı ancak iyiliklerdir. Rabbimizden umuyoruz. Bizi inşallah cennetine koyacak. Resuluna, Habibine, sevgilisine, komşu eleyecek ve bir de bir de bizi inşallah cemalini görme şerefiyle müşerref kılacak. Veledarul ahireti hayr. <gülüyor> Bakın, dünyadayken hayırlar içerisindeyiz. Ama mümin için ahiret yurdu, ahiret ebedi hayat daha da hayırlıymış. Veledarul ahireti hayr <gülüyor> vele ni'me dahrul muttaqin. Rabbimiz böyle buyuruyorlar ahiret hayatı ölümden sonraki hal ölümden sonraki alem müminler için daha da hayırdır sonra da ve le ni'me darul muttaqin varıp da Allah'ın nimetlerini görecekleri cennet ne güzel yerdir ne güzel yerdir ne güzel yerdir değerli kardeşlerim resul Ekrem hatırlıyorum resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri için bile Rabbimiz Allah'ın Resulü için bile <gülüyor> Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Onun içindir ki Efendimiz bildiğiniz gibi peygamberlik görevi biter bitmez hemen Allah'a kavuşmayı ve de cennetlere gitmeyi Rabbimizle beraber olmayı kendi tabirleriyle rafiqi alayı arzu ettiler. Rabbim Rabbim bize de lütuflarıyla, ihsanlarıyla muamelede bulunsun. Değerli kardeşlerim ölümden korkuyoruz doğrusu. İnsanız, beşeriz. Yani ölümden korkmayan yok biliyorsunuz. Yani çok istisnai insanlar belki. Belki ama biz genellikle ölümden korkuyoruz. Fakat inanın böyle aklımı başıma alıp da düşündüğüm zaman, makul düşündüğüm zaman kendi kendime hayret ediyorum. Diyorum ya biz ölümden niye korkuyoruz? ölümden niye çekiniyoruz? Bu dünyanın hiçbir şeyi aslında bize vefa etmiyor, hiçbir şeyi ama ve bu dünyanın hiçbir şeyi ahiretin, cennetin nimetlerinden asla daha hayırlı değil. Ne bileyim? İşte Allahu alem diyorum, hazırlıksız olduğumuz için veya işte hazırlığımızı tam ve kamil görmediğimiz için, bir de dünya nimetlerini nimet zannettiğimiz için. Halbuki bir mümin için. Cennette neler var? Neler var? Tabii burada şunu söylemek lazım değerli kardeşlerim. Öyle cennette kolay da değil. Bizi asıl korkutan o acaba. Acaba ne olacak? 12 Şubat yani dün biliyorsunuz Mahmut Sami Ramazanoğlu efendi hazretlerinin vefat yıl dönümüydi. Babacığımın üstadı, şeyhi, bütün varlığıyla teslim olduğu insan, büyük insan büyüklüğünü anlatamayacağımı itiraf etmek mecburiyetinde olduğum bir büyük. Çok büyük bir insan. Babacığımdan öyle duydum. Ben tanıma, elini öpme şerefine nail oldum ama tabii büyüklerin büyüklüğünü takdir edebilmek için de bir seviye lazım. Bir kalite lazım. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Kendimi o seviyede asla görmüyorum, göremiyorum. Alemlerin Yüce Rabbi onların yolundan, onların sevgisinden bizi ayırmasın. Onlar çok büyükler. Sevdiğimizi söylüyoruz ama hakikaten bu sevgi onların büyüklüğüne layık bir sevgi midir, değil midir? Onu da bilmiyorum. itiraf edeyim. Birinde babacığım öyle söylemiş. Efendim çok korkuyorum. Sami Efendimiz Hazretlerine. Efendim çok korkuyorum. Buyurmuşlar ki korkmamak tehlikelidir. Korkmamak tehlikelidir. Aslında hakikaten ölümden, kabirden, mahşer gününden, hesaptan, sırat geçmekten korkmamız lazım. İşte bir yandan böyle korkmamak tehlikeli, korkmak lazım. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini alıyoruz. Meselenin ciddiyetini o pencereden, o zaviyeden değerlendirdiğimiz zaman... Böyle Evliyaullah'ın bile, Allah dostlarının bile tir tir titrediklerini görüyoruz. Mecburen korkuyoruz. Mecburen korkuyoruz ve de hakikaten korkmamız lazım. Bunda ittifak ediyoruz. Ama meseleye Rabbimizin rahmeti yönünden, ihsanı yönünden, ikramı yönünden, bağışlaması yönünden baktığımız zamanda da ümit var oluyoruz. Müminin hayatı böyle olacakmış. Beynel havfi ve raca. Korku ile ümit arasında. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hazretlerinden bir söz aktarılır. Bir kişi cennete gidecek deseler ben miyim diye ümit ederim. Bir kişi yanacak, cehennemlik olacak deseler ben miyim diye korkarım. Biz de bu iki kutup arasında yaşamak mecburiyetindeyiz. Ne tamamen ümit var olup çılgınlaşmayacağız, şımarmayacağız değerli kardeşlerim. Ama Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyeceğiz. Ne de bedbin olup bu iş bizim için olmaz deyip ümitsizliğe de asla düşmeyeceğiz. Rabbim, Rabbim boşa götürmesin Rahman. Ama ittifak ediyoruz. Ayetlerin ışığında, nurunda ve bereketinde görüyoruz ki ahiret müminler için çok daha hayırlı bir yer. İnşallah diyorum. İnşallah diyorum, ona göre meseleleri mütalaa edelim, ona göre değerlendirelim, ölümden korkmayalım. Ölümün bir Allah'a ulaşma, Allah'a vuslat yolu olduğunu bilelim ama kendimizi de hazırlayalım rahman. Efendim, geçen hafta daha ayet-i kerimeler yazmıştım ama zaman ilerliyor. Birkaç i şerif okumak istiyorum siz değerli kardeşlerime. Geçen haftaki sohbetimizin sonunda şöyle söylemiştik. Bu hadis-i şerif biraz dar zamana kalmıştı. Hayru sadakati ma abgat ginen. Resulullah öyle buyuruyorlardı. Sadakanın en hayırlısı müstani kılandır. Nasıl izah ettik? Şöyle izah ettik. Oradan alıp bugün devam edeceğiz inşallah. Bir mümin sadaka verdiği zaman ayeti kerimede de, de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine tembih olunduğu gibi orta yolu tutacak. Yani elinde avucunda ne varsa hepsini veri verip de sonra sonra böyle melul ve mahsur yani e, üzüntülü bir halde kalmayacak. Hani "Vala tabsutha kulal basti fe taquda meluman Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'a böyle buyuruyorlardı. "Vala te'ali yedeke magluleten ila unuk." Elni boynuna asıp da böyle yani cimri olma Muhammed'in cimri olma. Zaten Resulullah'ın hali belli. Ama وَلَا hakül el الْبَسْطِ Elinde avucunda ne varsa hepsinde tamamen dağıtıp da öyle de perişan halde kalma. Sonra مَل فَتَقُودَ مَلُومًا مَخْسُورًا Sonra kaybettiklerinin hasretini çeker, üzülürsün. Yani tabi buradaki talim, buradaki tembih ve ikaz Resulullah'ın şahsında bize. Yoksa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hayatı ortada işte. Yokken bile veren bir peygamber. Nitekim onun ah, o halini gördüğü zaman mesela Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri bile malının tamamını infak etmişler. Ama ne bıraktın ya Ebu Bekir e, ailene, çoluk çocuğuna? Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Ama biz o seviyede değiliz. O iman derecesinde ve Yüceliğinde değiliz Öyle olunca orta yolu tutmak Orta yolu tutmak Tamam mı değerli kardeşlerim Ama Bir de şu madde üzerinde durmuştuk Geçen hafta Bir şey verdik mi bir fakire Onun bir ihtiyacını görmeliymişiz Yani Onu artık Müstani kılmalı Kısmen zenginleştirmeliymişiz Verdiğimiz zaman Mesela kışlık odun alıyoruz yani bir çuval odun, misal, bir çuval odun götürdünüz, 3-5 gün yaktı, tekrar muhtaç. Hiç olmazsa kışın yarısını geçirecek odunu sen veya ben alalım, ondan sonra bir başka mümin kardeşimize diğer yarısını alsın ki o zavallı mümin kışı rahat geçirsin. Tamam mı efendim? وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ el الْيَدِ سُفْلَٓا Veren el, üstteki el, alan elden, alttaki elden daha hayırlıdır diyordu aleyhissalatü vesselam. Ve b'de bimenta'ul, sana en yakın olanlardan da başla diye tavsiye ediyordu Aleyhissalatu vesselam. Burada bırakmıştık. Yine Resulullah sadaka konusunda bir hadisi şerifleri var. Onu tamamlayıcı olarak arz ediyorum kardeşlerime. Efendimiz buyuruyorlar ki, Hayru sadakati el meniha, sadakanın en hayırlısı, Devamlı kullanılabilen bir şeyi karşı tarafa vermek. Devamlı istifade edilebilen bir hayırda bulunmak. Yani mesela 3-5 kuruş veriyorsunuz gidiyor onu bir ihtiyacına harcıyor. O, o, o Sonra tekrar yine aç, tekrar muhtaç, tekrar parası yok. Ama mesela bir mümine diyelim ki bir buzdolabı hediye ettiniz. O buzdolabı o menihadan kasıt bu. Devam eden bir hayır. O buzdolabı o müminin mutfağında iş gördükçe... Çamaşır makinası vermişsiniz çamaşırı yıkandıkça. Bir soba vermişsiniz o soba ile ısındıkça ne bileyim. Yani böyle devam eden bir hayır yaptığınız müddetçe Resulullah buyuruyorlar ki takdu bi ecrin ve taruhu bi ecr. Akşamladığın zaman sana ecir ve mükafat gelir. Yani sabahladığı zaman yine ecir ve mükafat kazanırsın. Bir Yusuf amcamız vardı da rahmetullah aleyh rahmetli oldu. Bir kardeşimiz bir mümine elbise hediye etmiş. Diyor, baktım diyor elbise üzerinde o sahibine teşekkür ediyor. Beni bir fakire verdin de ben de o müminin işini gördüm diye. Yani böyle bunlar latifelerdir tabii. Sadece veri verdiğiniz zaman hayır kazanmıyorsunuz. Orada o yaptığınız hayır, o güzel amel, iş gördükçe siz ecir ve mükafat kazanmaya devam ediyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki işte sadakanın en hayırlısı devam eden bir sadaka. Mümin kardeşlerimiz var ben biliyorum tanıyorum hala bugünün dünyasında bir mümin kardeşine ev almış. Tanıyorum ben var böyle ev almış. O mümin ondan çocuklarına kalsa, torunlarına kalsa, o evde oturulduğu müddetçe o imkanı sağlayan kişiye pır pır pır akşamda ve sabahda hayırlar ve güzellikler gelmeye devam ediyor. Efendim şimdi bir ara verecekmişiz. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet şimdi bir aramız var buyurun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri yine buyuruyorlar. Son söz olarak dedik ki değerli kardeşlerim aleyhissalatü vesselam böyle hayrı devam eden bir sadakayı gerçekleştirmemizi teşvik ediyorlar ve sadakanın en hayırlısı bir mümine yaptığınız bir iyilik. O iyilik eğer orada kalmaya devam ediyorsa siz sabahta ve akşamda ecir kazanıyorsunuz. Onun için ecdadımız bu sadakayı cariyeye fevkalade değer vermişler. Ağaç dikiyorsunuz, öyle okul yaptırıyorsunuz, öyle hastane yaptırıyorsunuz, öyle cami. Mesela o camilerde namaz kılındığı müddetçe, o minarelerde ezan okunduğu müddetçe, o hastanelerde müminler tedavi olunduğu, o okullarda memleket evladı ilim tahsil ettiği müddetçe. İşte bütün bunlar bir fakire verdiğiniz herhangi bir şeyde de, mesela e, hadis-i şeriflerde var veya bunu... Bir mümin kardeşinize bu hadis-i şerifi şerh eden alimlerimiz bir koyun diyor iyi hediye etmişsiniz. O sabah da akşam da o koyunu sağıyor. Çocuk çocuğuyla beraber o fakir olan kardeşiniz sütünden istifade ediyor. İşte sizin için o koyun hayatta kaldığı müddetçe hayırlı bir sadakadır. Yine buyuruyorlar efendimiz hayrol kesbi kesbu amil idana saha Kazancın en hayırlısı çalışıp da eliyle çalışıp da Kazancını o yoldan temin eden kişinin halidir ama idana saha yaptığı işi güzel yaparsa, hakkını verirse, dürüstçe çalışır Ne ile olursa olsun, eliyle çalışıyorsa Yani e, sanat sahibi ise, sanatkar ise Amelilik yapmasından, kazmayla, kürekle uğraşmasından tutun da işte demirci, kömürcü, dökümcü mesela veya tornacı, frezeci kardeşlerimizin beden gücüyle, elleriyle çalışarak kazandıkları. Belki bu kardeşlerimiz istedikleri kadar kazanamıyorlardır. Ama madem ki güzel iş yapıyorlar, yani yaptıkları işin hakkını veriyorlar, bir de elleriyle çalışıyorlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri kazancın en hayırlısıdır diye buyuruyorlar. Yani mesela sanayilerde çalışan birçok kardeşimizi biliyorum, asgari ücretle çalışıyorlar ve onunla da ev geçindiriyorlar. Dünyada biraz sıkıntı olabilir belki ama yarın başka insanlara nazaran çok daha temiz bir kazançla, halal bir kazançla ömür geçirmiş olarak inşallah Rabbimizin huzuruna gelecekler. Yani doğrusu biz devlet memurlarının işi, Eliyle çalışan kardeşlerimize göre daha zor. Daha zor. Çünkü karşımızdaki muhatabımız 70 küsur milyon, 80 milyona yakın insan. 75 milyon diyebiliriz. Allah korusun işin içerisine herhangi bir noksanlık girecek olursa ki giriyor, doğruyu söylemek lazım. Helallaşacağınız insanlar, tüm millet, koskoca bir millet, mesaide yaptığımız noksanlık, ne bileyim işimizin hakkını vermediğimiz zaman. Ama güzelce eliyle çalışan insanın muhatapları bellidir. Daha çok yoruluyordur. İşini de güzel yaptı mı, akşam evinde önüne koyduğu, sofrasına koyduğu çorba, pilav tertemiz, mis gibi, halal, rahatlıkla kaşık sallanılabilir. Fakat doğrusu Davud Aleyhisselam vaktiyle ilk zamanlarında aynı zamanda devlet başkanı biliyorsunuz. Hazineden maaş alırmış devlet başkanı olduğu için. Cebrail Aleyhisselam insan kılığında bir gün yoluna çıkıyor. Konuşulurken böyle muhabere esnasında diyor ki Davut Aleyhisselam yani sanki kendisini tanıtmamış gibi ama karşısındaki Cebrail Aleyhisselam'dır tabii. Bilinmeyen bir insan halinde Cebrail Aleyhisselam sırf bu konuda kendini ikaz etmek için gelmişler. Davud'u nasıl bilirsin soruyor Davud Aleyhisselam. Karşısındakini salih bir insan olarak görünce çok güzel insandır, mübarek insandır ama bir de devlet hazinesinden beytül malden maaş almasa diye ondan sonra demirciliğe başlamış ve demircilik yaparak Allah'ın peygamberi ve de zamanının Süleyman Aleyhisselam gibi o da işte devlet başkanı demircilikle rızkını kazanmış. Yani Memur olanların daha titiz, daha dikkatli ve de devletin ve milletin hukukuna daha çok riayet ederek çalışmaları boyunlarının borcudur. Bazen hani o çalışan kardeşlerimiz işte zorlanıyorlar, sıkıntılanıyorlar. Keşke şöyle olsaydı. Hani son zamanlarda dünyamızda insanımızda şöyle bir şey var biliyorsunuz bir anlayış var. Hani bir devlet kapısına bir müracaat edip yükü bir devlet kapısına yıkmak, bir memuriyet almak ama inanın mesuliyeti daha fazla daha fazla. Halal kazanılırsa her yerde daha her yerde güzel. Ama orada halal kazanmak çok daha zor öyle görünüyor. Ben bu konu açıldığı zaman şöyle bir hatırayı hep siz kardeşlerimle paylaşıyorum. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir zat ile müsafaaha ederlerken elinin nasırlı olduğunu görmüştü. Buyurdular ki Efendimiz bu nasırlar da ne böyle elinde, elin nasırlanmış senin. Dedi ki o karşısındaki zat, Ya Resulallah ben amele bir insanım, kazma ve kürekle ailemin rızgını temin ediyorum, o yolla hayatımı devam ettiriyorum. Diyor ki haber aynen böyle. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri tuttu, o zatın elini kaldırdı ve öptü ve buyurdular ki, bu el işte cehennem ateşinin yakmayacağı yakamayacağı eldir. Çalışmaya, sanata ve mesleğe Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri böyle teşvik ediyorlar. Yani kardeşlerime şunu söylüyorum. Dünyalık biraz biraz az olabilir. Dünyalık biraz şöyle veya böyle olabilir, zorlanılabilir. Biraz evvel okuyacaktım ayeti kerimeyi. Rabbimiz böyle buyuruyorlar En'am suresinde. Ve'l hayatud dunya illa laibun ve Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Dünya hayatı bir oyun ve eğlence. Rabbimiz böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Illa laibun ve lehu. Ve'l darul ahiretu hayrun lillezina yettequn. Efe ta'qilun? Dar-ı ahiret, ahiret yurdu Takva sahipleri, müttaki insanlar, Allah'tan korkanlar için, işi böyle tertemiz yapanlar için daha hayırlıdır. Hala akletmiyor musunuz? Rabbimiz böyle buyuruyor. Efela taqilûn. Hala düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Hala idrak etmiyor musunuz? Yani mümin asıl ahiret için çalışmalı. Dünya hayatı dediğimiz şey, Kur'an tabiriyle bir oyun ve bir eğlence. Yani, Gelip geçen bir oyun ve eğlence faslı gibi böyle dünya hayatı gelip geçecek. Müminler için aslında gerçek hayat, Resulullah'ın hendek kazılırken söylediği o beyitlerde olduğu gibi asıl hayat, ahiret hayatıdır. Rabbim hayırlı e, hazırlanmayı nasip etsin inşallah. Yine Resulullah buyuruyorlar ki, hayrol kelamı arbaun layadur <gülüyor> ruke bi eyyihin nabi Sözlerin en hayırlısı şu dört kelamdır. Hangisini önce söylesen, hangisini hangisiyle başlasan fark etmez. Sübhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu akbar. Hangi sıraya uyarak söylersen söyle fark etmez diyor Peygamberimiz. Ama sözlerin en hayırları bunlardır. Dilimize tesbih edelim inşallah. Sübhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu akbar. وَلَا حَوْلَ وَلَا kuvvete اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ diye de ilave ediyoruz biliyorsunuz. Ama aleyhissalatü vesselam sözlerin en hayırlıları bunlardır diyor. Bunlardır diyor. dilimize alıştıralım inşallah. Yine bir hadisi şerif. Efendimiz buyuruyorlar. Müslümanların en hayırlısı elinden ve dilinden Müslümanların güvende olduğu kişidir. Hani hep okuyoruz ya. El-Müslimu men selim el min diye de var. Burada bu hadis-i şerifte hayr ul men selim el min ve yedi. Müslümanların en hayırlısı elinden ve dilinden Müslümanların herhangi bir şer görmedikleri, güvende oldukları, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermeyen kişi Müslümanların en hayırlısıdır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Efendimiz buyuruyorlar, حَيُرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ Şuna bakınız, kısacık bir hadis-i şerif ama ne engin manalar ihtiva ediyor. İnsanların en hayırlısı, insanlara hayırlı olandır. Çalışmasıyla, konuşmasıyla. Efendim, Rabbim lütfetsin değerli kardeşler. Rabbim lütfetsin. Tabi, aslı olan, Söylediklerimizle kendimizin amel etmesidir önce ama inanın böyle şu sohbetler çok faydalı oluyor benim için de. Umarım, için, umarım sizin için de faydalı oluyordur. Kainatın Efendisi'nin bu hadisi şerifleri hayatımıza yön veriyor. Rabbim bizi Resulullah'ın nurlu yolundan ayırmasın inşallah. Bakınız Resulullah ne buyuruyorlar. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Yani her şeyi illa para karşılığında yapmak gerekmiyor canım. Sadece sorulan bir soruya cevap vermek, hani yol sormuş adamcağız şuradan gideceksin deyivermek bile İslam'a göre bir sadakadır. Bir sadakadır. Geçenlerde bir sohbetimizde bütün bunları almaya çalıştık. Ama daha çok faydalı olmak, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmek, daha çok dua almak, ve de insanların gönlünde daha çok yer etmek. Büyük insanlar niye ölmüyorlar değerli kardeşlerim? Niye ölmüyorlar? İnsanlara faydalı olmuşlar. O fayda kıyamete kadar devam ediyor veya devam ettiği sürece insanlar ona dua ediyorlar. Fatih Camii, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri dedemiz yaptırmış. Hala Müslümanlar namaz kılıyorlar. Süleymaniye öyle, Selimiye öyle, diğer camiler öyle, hastaneler öyle, yollar öyle, köprüler. Mimar Sinan Allah kabrinde cennette makamını bir daha âli kılsın. Köprüler yaptırmış, hala insanlar onun köprülerinden geçiyor, hala. Ondan sonra yapılan nice köprüler yıkılıyor, onun yaptığı köprüler maşallah, barek Allah yıkılmıyor. O Edirne taraflarında falan yaptığı köprüler. O feukalade sellere rağmen... Tarihe, yüzyıllara rağmen dimdik ayakta duruyor. Sapa sağlam ayakta duruyor. Çattığı kubbeler, diktiği minareler. Değil mi efendim? Yani böyle insanlara faydalı olmak. Kitap yazmış mesela ecdadımız. Ne kitaplar yazmışlar ve ne ne muhteşem ilimler ortaya koymuşlar. Bizler hala onlardan istifade etmeye çalışıyoruz. O kitap ele alındığı müddetçe... Şimdi artık siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halini düşününüz değerli kardeşlerim. Nasıl? Sanki ben böyle bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Yani veya böyle düşünmek manen doğru mudur bilemiyorum. Sanki alemlerin Yüce Rabbine doğru roket gibi böyle Resulullah korkunç bir süratle manen yükselip gidiyor durmadan. Çünkü her şeyimiz ondan. İslam'ımız ondan, insanlığımız ondan, adamlığımız ondan, Rabbimize olan ibadet ve taatımız ondan, her şeyimiz ondan. Olmasaydı Kur'an-ı Kerim'i nereden bilecektik? İslam'ı nereden tanıyacaktık? Ve bize işte hadisi şerifler durmadan hayırlar telkin ediliyor. Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram efendilerimiz mesela İmam-ı Azam Hazretleri, i̇mam Şafii Hazretleri, i̇mam Malik Ahmed ibn Hanbel, ilimleriyle istifade edildikçe yani bir imam diyor mesela hadis-i şeriflerde e, öyle buyuruluyor. Namaz kıldırıyor mihrapta. Arkasındaki hayra hayra delalete bakınız. Arkasındaki cemaat adedince namaz kılmış oluyor. Büyük camilerimizde mesela bir cuma kılınıyor. Birkaç bin cemaatle hele mescidi haramda olursa mescidi nebebibi de olursa yerine göre milyonluk cemaatlerle namaz kılınıyor. O kişi o hayra vesile olduğu için hep aynen eddali alel hayri kefa'ili, hayra delalet eden aynen yapmış gibidir diye. Mesela siz bir hayır yapıyorsunuz, vaktiyle bir hayır topluyorsunuz, camiye toplamışsınız, hastaneye toplamışsınız. Siz unutuyorsunuz. Yarın amel defterimiz açıldığı zaman bakacağız nice hayırlar inşallahurrahman. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Yani demek ki insanlara hizmet etmeye çalışacağız, hizmet evet. etmeye çalışacağız. Efendimiz buyuruyorlar, nas, النَّاسِ اَقْرَعُهُمْ لِلْقُرْعَانِ okrauhum Bu kadar. Yani izah olarak lil-Kur'an dedik. İnsanların en hayırlısı, Kur'an'ı bolca okuyanlar, Kur'an'ı hakkını vererek okuyanlar ve de insanlara Kur'an okuyanlar. İnsanların en hayırlısı. O hafızlar. Ne büyük şeref içerisindeler. Ne büyük mazhariyet içerisindeler. Yavrularınızı hafız yetiştirin. Ama... Bilhassa hoca kardeşlerimden istirham ediyorum. İmam kardeşlerimden, müezzin kardeşlerimden istirham ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in hakkını vererek okumaya çalışalım. Akra'uhum el-kari, Kur'an-ı Kerim'in hakkını vererek okuyan kişi demektir. Yani kimse darılmasın, kusura bakmasın. Bazen bir mecliste bir aşırını dinliyoruz veya arkasında namaz kılıyoruz. Yani o hoca kardeşimiz, dediğim ya birbirimize kırılmak yok, gençliğinde o Fatiha'yı, çocukluğunda o Sübhaneke'yi, o İhlas'ı, o Alem Taradan aşağısına olan o kısa sureleri nasıl ezberlemişse hala öyle okuyor. Cemaati bırakın, hocalardan bile öyleleri var. Vallahi çok üzülüyorum değerli kardeşlerim. Yahu bir otur bir ehil, hani eskiler ne derler? Femi Muhsin. Güzel bir ağız. Kur'an-ı Kerim'in hakkını vererek okuyan bir hoca efendiden talim ve terbiye almak. Bugün öyle öyle güzel Kur'an okuyan e, hocalarımız, kardeşlerimiz var ki hizmete hazırlar camilerde filan. Yani ben hocayım, ben filanım, ben falanım deyip de bu onur meselesi yeni tabirle ee, gurur meselesi yapıp da bir hocanın önüne oturmamak gerçekten bir kişi için korkunç bir kayıptır. Onun için okuyanlar, imam kardeşlerimden ve müezzin kardeşlerimden istirham ediyorum. Ve benim acizane kanaatim bir vilayette bulunan müftülerin ilk vazifeleri, en önemli vazifeleri imamlarını ve müezzinlerini kontrol ederek onların kıraatlerini düzeltmeleri, imamlığa ve müezzinliğe salih hale getirmeleridir. Şimdilerde bakıyorum hoca kardeşlerimizin yani müfti kardeşlerimizin işleri imza atmakla geçiyor. Sanki onlar müfti değil de masa başı memurları gibi. Hayır, hayır, hayır. Onlar önce imamlardan, önce müezzinlerden mesuller. Madem ki o makama geldiniz, kontrol edeceksiniz, dinleyeceksiniz ve de yani ben ben doğrusu bu konuda bildiğim veya duyduğum veya gördüğüm şahit olduğum hoş olmayan şeyler var değerli kardeşlerim. Hoca kardeşlerimden istirham ediyorum. Kur'an'ımızı ehil insanlara dinletelim ve de derlerse ki şurada yanlış var, burada yanlış var. Onu Talim edelim Babacığımın talebelerinden hemen keseceğim ara için Babacığımın talebelerindendi Benim de eniştem olur Konya'mızda yıllarca hala Kur'an'a hizmet ediyor bir hocamız var da Ben diyor Konya'da Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamladım İstanbul'a gittim talim ve terbiye için Hala sağ hayatta zaman zaman anlatır bunu Sübhaneke'yi İstanbul'da tam 40 günde geçtim der Konya'da hafızlığı tamamladım. Gittim bir üstaddan ders almak üzere Sübhaneke'yi kırk günde geçtim. Öyle Kur'an-ı Kerim'i hakkını vererek okumak kolay iş değil. Hoca kardeşlerime bilhassa duyuruyorum. Şimdi bir aramız var. Devam edeceğiz inşallah. Efendimiz buyuruyorlardı. İnsanların en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardır. Ama hakkını vererek okuyanlar dedik. Çünkü Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu gibi Cebrail aleyhisselamın Resulullah'a getirdiği gibi okunmalıdır. Bize çocukluğumuzda teselli için büyüklerimiz derlerdi ki sizin yanlışlarınızı melekler düzeltir ama o çocukluk yaşında. Yani bir müminin imkanı varken Kur'an'ı güzel okumayı öğrenmeli ve hakkını da vermelidir. Kur'an-ı Kerim'in harflerinin her birinin ayrı ayrı kendine göre telaffuz ediliş şekli vardır. Yani mesela e, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretler, biz Kureyşliyiz. la harfini onun için biz mükemmel telaffuz ederiz diye buyururlarmış. Yani bu sahabe arasında bile önemli üzerinde durulan bir konu imiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in hakkını vererek okumaya çalışmalı. Yani yedisinde nasılsa, yetmişinde hala öyle okuyorsa bir kişi çok şey kaybediyor demektir. Ve ف۪ي fi اللّٰهِ İnsanların yine en hayırlısı Resulullah aynı hadiste devam ediyorlar. Allah'ın dinini nasıl yaşayacağını en iyi bilen, fakih olan, fıkhi konularda bilgili olandır. Onun için cemaatimize, kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki, evinizde büyüklerimize ait, hocalarımıza ait İslam ilmi hallerinden bir tanesi olsun. Mehmet Zihni Efendi'nin nimeti İslam'ı mı olur? Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın büyük İslam ilmihali mi olur? Günümüzde yazılan ilmihallerden bir tanesi mi olur? Yalnız sağlam bir kaynak olsun, ondan mutlaka ilmihal bilgilerimizi tazeleyelim, okuyalım, bilelim. Çünkü değerli kardeşlerim, bu din Allah'ın dinidir ve bilerek yaşanmalıdır. Bilerek yaşanmalıdır. İslam, bilinmeden yaşanacak bir din değil. Kusul abdestinde bir noksanlık yaparsak, abdestimiz olmaz. Abdestimizde bir noksanlık olursa, namazımız olmaz. Namazımız olmaz, adam olmayız. Her şey birbiriyle müselsel böyle. Zincirleme gidiyor. Yani, İnanın bazen cemaatimizden sorular geliyor bize. Bakıyorum karşımdaki adam 60 yaşında, 70 yaşında. Gusül abdestiyle ilgili bir soru soruyor. Ben hayret ediyorum bu adam 60 yıldır, 70 yıldır çocukluğunu bir kenara çıkarın, çıkın. Nasıl gusül abdesti aldı? Nasıl Allah'ın huzuruna durdu diye e soru soruyor. Mümin. Hayret ediyorum doğrusu. Müftülüğümüze fetva için geliyorlar işte zaman zaman söylüyorum. Hani işin teferruatıdır, zorlanılır, başka. Biz bildiklerimizle kardeşlerimize yardımcı olmak mecburiyetindeyiz ama yani müminler o kadar kolay ve basit sorular için bir emek çekmiyorlar bir ilmi hale müracaat etmiyorlar çok basit meselelerde telefonla soruyorlar filan benim de doğrusu o garibime gidiyor bir müminin evinde bir ilmihal olmalı açmalı mümin okumalı dinini öğrenmeli tekrar ediyorum bu din bilinmeden yaşanmaz Resulullah onun için buyuruyorlar ki İnsanların en hayırlısı Allah'ın dininde fakih olan, bilgili olandır. Herkes haline göre. El-ilmu feridatun ala kullü müslimin, hadisi şerifinin anlamı diyor hocalarımız, ilmi haldir, oradaki farz olan ilimler. Öyle olunca öğreneceğiz, çare yok, çare yok. Bir zamanlar e, Türkiye dışında bir yerde görev yaptım. 30-35 yaşlarına bir delikanlı geldi. Ben görevliyim, caminin imamıyım. Ee, dedi ki, e, hoca bizim cenazemiz vardır. E tamam dedik, kıldıralım namazını. Bir hanımcağız vefat etmiş. Siz şeydin, efendim e, yıkayın, kefenleyin, getirin. Biz de cenazesinin namazını kılar, defnederiz dedik. Cenazeyi getirdiler camiye filvahi Cemaatten diyenler oldu ki oğluna bana haber veren 30-35 yaşlarında delikanlı. Dediler ki ya annenin cenaze namazını kılmayacak mısın? E ben dedi ne yapılır bilmiyorum ki dedi. Dediler bir abdest alacaksın bilmiyor musun? Bilmiyorum vallahi dedi. Yaşadığım hadise cemaatimizden biri eline bir ibrık aldı. Ona su döktü, elini yıka, yüzünü yıka, şöyle yap, böyle yap. Abdest aldırdı. Ondan sonra da işte nasıl kıldıysa bir cenaze namazı bizimle kıldı. Alemlerin yüce Rabbi muhafaza buyursun. Evet, men yuridullah bihi hayran yufaqihuhu fi'd-din. Resulullah öyle buyuruyorlar. Allah bir kulun hayrını murad ederse dinde fakih kılar, bilgili kılar. İlmihal bilgilerini öğrenmemiz lazım değerli kardeşlerim. Dediğim gibi nasıl gusül edeceğiz? Nasıl abdest alacağız? Namazımızı nasıl kılacağız? Eskiden 32 farzı bilmeyenlerin Hocalarımız nikahını kıymazlarmış. Şimdi biz da bir sorun bakalım bir. Yani o çalımından sokakta geçilmeyen adamlara namazın farzlarını bir sorun bakalım. Şimdi bir nefis muhasebesi yapalım kendimiz. Namazın farzlarını hakkıyla biliyor muyuz? 32 farz öyle hakkıyla biliyor muyuz? Ya. Çok önemli. Ve itqahum lillah. Afqahum fi dinillah ve itqahum lillah. Allah'tan en çok korkanlardır, insanların en hayırlısı. Takva sahibi olanlardır. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin hesabını unutmadan yolda yürüyenlerdir. Hani daha önce anlatmıştım ben size. Cenab-ı Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah'a soruyor, Koca Ömer radıyallahu anh, Kardeşim Ebu Ubeyde ne demek müttaki insan, takva nasıl olur, ittika nasıl, nasıl bir haldir takva? Kardeşim Ömer sen hiç dikenli tarlada çıplak ayakla yürümedin mi diyor. Çok yürüdüm. Vaktiyle çobanlık yapmışlar çok yürüdüm. Nasıl yürürsün? E ayağıma diken basmasın diye dikkatli temiz yerlere basarım. İşte takva odur. İşte takva odur. Yani haramlardan sakınmak. Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak kalmak. Günahların büyüğünden ve küçüğünden Mümkün olduğu kadar uzaklaşmak. Hayrün nas diyor Aleyhissalatu vesselam. İnsanların en hayırlıları bunlardır. Ben şuyum, ben buyum. Biraz evvel dedik işte dünya hayatı, oyun ve eğlenceden ibarettir diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Dünyalık, dünyalık bütün makamlar, mensuplar, mertebeler, dereceler, servet şu, bu. Ya Ma koymuşlar koyacaklar hepimizi vaktiyle koymuşlar, bizi de koyacaklar taşına. Sadece ve sadece diyecekler ki değerli kardeşlerim, er kişi niyetine veya hatun kişi niyetine. Hani e, müezzin efendi er kişi niyetine deyince, kenarda duranlardan bir tanesi demiş, hoca efendi o er değil, generaldi, generaldi demiş ama oraya gelince fark etmiyor ki, herkese er kişi niyetine diyorlar değerli kardeşlerim. Ya Allah'tan korkan olmak ve âmruhum bil maruf iyiliği emredenler insanların en hayırlıları etrafındakilere iyiliği emredenler tabi kendileri de yapmak şartıyla ve enhâhum anil münkar kötülüklerden de sakındıranlar etrafımızdaki insanların maddi ve manevi dini ve efendim e, zaten İslam'da biliyorsunuz dünya ahiret ayrımı yok diye hep söylüyoruz hayatlarıyla ilgilenenler Ailesiyle ilgilenecek, çoluk çocuğuyla ilgilenecek, becerebilirse akrabalarıyla, komşularıyla ilgilenecek, becerebildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadar, tanımadığımız bir insanın bile bir kötülüğü halini gördüğümüz zaman, tatlı dille ve güzel yüzle, güzellikle ona ikazda bulunursak, iyilikle emredersek o bizim için sadaka oluyor. Veya bir insanı gördüğünüz bir yanlışın içerisinde ikaz etmek insanlık görevimizdir. Ben ra'a minkum munkaran falyughayyirhu Sizden biriniz bir münkeri görürse, görürse ona eliyle engel olsun diyor Peygamberimiz. Beceremezse diliyle engel olsun. Olmazsa hiç olmazsa kalbiyle bozsun ki ve zalika adaful iman. imanın en zayıf mertebesidir bu diyor. Biz müminiz ve Müslümanız. Mümin müminin aynasıymış. Aynaya baktığınız zaman neyinizi görürsünüz? Kendinizi görürsünüz. Ve noksan taraflarınızı çarşıya çıkarken bakıyorsunuz ki aynada saçınız bozuk, dağılmış, tarıyorsunuz. Mümin müminin aynası, elbiseniz yakası bozuk, düğmelerinizi yanlış mesela bağlamışsınız. Değil mi efendim? Veya üzerinizde herhangi olmaması gereken bir şey var. İşte mümin müminin aynasıdır. Mümin mümini böyle ikaz edecek, hatırlatacak, iyiliklerle emredecek, kötülüklerden sakındıracak. Yoksa biz niye kardeş olduk? Niye dost olduk? Niye birbirimizi sevdiğimizi iddia ediyoruz? وَاَوْصَلُهُمْ لِرْرَّحِيمُ Akraba ziyaretini en iyi yapanlardır diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. İnsanların en hayırlıları bir hadisi şerif ama kaç tane madde var, altı tane madde var. Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyanlar, Allah'ın dininde bilgili olanlar, fıkıh ilminde bilgili olanlar, Allah'tan en çok korkanlar, İyilikle emredenler, kötülükten sakındıranlar ve akraba ziyaretini en güzel yapanlar ve mutlaka ifa edenler. Resulullah böyle buyuruyorlar. Bunlar insanların hayırlılarıdır diyor. Bir hadisi şerif daha alalım. Bugünkü sohbeti bitirelim değerli kardeşlerim. Rabbim ömür verirse kaldığımız yerden hadisi şerifleri bitiremedim. Şöyle 30 civarında hadis tespit etmiştim. 20'lere geldik. Allahu alem bu konuyu gelecek haftada da devam ettiririz. Umarım bunlar kulaklarımızda kalır ve bizim için faydalı olur bunlar. Hele hele şu fıkhi konular var ya, ilmihal konuları Allah aşkına ihmal etmeyin değerli kardeşlerim. Hocam biz sohbet ediyoruz diyorlar, önemine binaen tekrar ediyorum. Biz sohbet ediyoruz, ne okuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İşte şu kitapları bu, güzel, güzel. Tefsir okuyun, hadis okuyun ama her sohbette Hele hele beni dinleyen değerli kardeşlerimin içerisinde sohbet yapanlar varsa mutlaka ama mutlaka ilmihal okuyun cemaatinize. Şart ve lazım bizi önce ilmihal bilgileri kurtaracak. Bakınız ben size söyleyeyim. Konya Camileri Temizleme Derneği diye bir derneğimiz var diye ben size daha ve duyurmuştum. Oraya girin internetten tamam mı? Bakınız yanlış anlamayın. Ama herkes ulaşamayabilir. Şimdi ben küçük bir risale yazdım, acizane, taharet adabı diye. Efendim bu taharet adabı kardeşlerimizin hoşuna gitti, bastırıyorlar, parasız dağıtılıyor şimdi Konya'da. Daha önce de söylemiştim, bir daha söylüyorum. Ama herkese ulaşmamız mümkün değil, herkesin de bize ulaşması mümkün değil. Ama o ta camileri temizleme derneğine internetten girin, o kitaplar orada var. Cami adabı da var, taharet adabı da var. Bir okuyun bakın, bakın nasıl istifade edeceksiniz. Orada abdestle, kusurla ilgili şeyleri acizane toplamaya çalıştım. Hatta hep sonunda da söylüyorum, kardeşlerimin e, yanlışım varsa veya ilave edilmesini istedikleri konular varsa lütfen bana bildirsinler, ben de oraya ilave edeyim diye. Çünkü taharet ve temizlik dinin aslıdır ve iş oradan başlıyor. İş oradan başlıyor. Onun için fakih olmak, bilgili olmak. Efendim, yine Resulümüz Efendimiz buyuruyorlar, Hayru beytin fil müslimine beytun yetimun yuhsenu ileyh. Müslümanların evlerinin en hayırlısı, Müslümanların evlerinin içerisindeki en hayırlı ev, bir yetimin olduğu ve o yetime iyilik yapıldığı, ihsan edildiği, o yetimin beslenip büyütüldüğü evdir. Yani bir evde bir yetim var da o yetime iyilik yapılıyorsa, ihsan ediliyorsa, o yetim beslenilip büyütülüyorsa Müslümanların evlerinin en hayırlısı o evdir diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir müminin, bir Müslümanlığın evinde yetim var da itilip kakılıyorsa Kur'an tabiriyle فَاَمَّا الْيَتِيمِ فَلَا takar buyuruyordu ya Rabbimiz Kur'an'da Resulullah'a Eğer bir evde bir yetim var da onun hukukuna riayet edilmiyor tağhir ediliyor, dövülüyor, zarar veriliyorsa Müslümanların evlerinin en şerlisi de o evdir diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri. Ve sonunda böyle buyuruyorlar. En ve kefilul yetimi fil cennette. Hâkaza bir yetimi besleyip büyütenle ben cennette şöyle olacağız diye buyuruyorlar aleyhissalatu vesselam. Şöyle olacağız. Yani şu aradaki fark kadar mı? O bana yakın olacak veya böyle beraber mi olacağız? Hadis-i şarihleri bu ikisini de söylüyorlar. Ya böyle beraber olacağız onunla veya aramızda işte şu kadarlık peygamberlik farkı olacak. Kiminle bir yetimi besleyip, büyütüp, elinden tutup onu topluma, onu e cemiyete kazandıran insanla diyor aleyhissalatü vesselam. Ne büyük nimet, ne büyük mazariyet değerli kardeşlerim. Şimdi Avrupa'ya gittiğim zaman orada görüyorum, Afrika'dan mesela yavrular getiriyorlar, babasız, annesiz yavrular. Evlere dağıtıyorlar, o kadar sevindim ki, o kadar sevindim ki. Şimdi geçenlerde bir kardeşimizle konuştuk bu konuyu, bir yeni bir efendim, oluşum meydana getirilmiş. Türkiye'mizde de başlamış, dünyanın değişik yerlerinden yavrular getiriliyor. Ve de onlar evlerde besleyip büyütülüyor. Bu konu önemli bir konu tabi üzerine durmak lazım. Evlat edinmek mümkün değil. Mahremiyete de dikkat etmek lazım ama küçük yavru masum olduğu müddetçe yani büluğa ermediği müddetçe hiçbir problem olmaz. O yavruların yüzünü güldürmek, o yavruların elinden tutmak. Umarım ki cennetin kapısını açma vesile olacaktır inşallahurrahman. Rabbim nasip ederse gelecek hafta eğer ölmez sağ olursak kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz. Bu konuda söylemek istediğim birkaç kelime daha var. Ama 5 Mart'ta yaklaşıyor. 5 Mart babacığımın mevlidi Konya'mızda, Kapı Camii'mizde olacak inşallah. Kardeşlerimin kelime-i hatimleriyle, salatu selamlarıyla, diğer en ezkarın ile hazırlık yapmalarını ve o günde inşallah bütün başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün büyüklerimizin ve de Tahir hocamızın Ruhuna bağışlamak üzere, bağışlanmak üzere hazırlıklarını devam ettirmelerini rica ediyorum. 5 Mart Salı günü akşamı Konya'mızda, Kapı Camii'mizde mevlüt okuyacağız inşallah. Şimdiden, şimdiden duyuruyorum kardeşlerime hazırlık yapsınlar, gönüllerini hazırlasınlar inşallah. Bugünün sohbetimiz bu kadar. Dualarınızı istirham ediyorum, rica ediyorum. Sizlerin dualarıyla ayakta kaldığımı çok iyi biliyorum. Dualarınızı bekliyor. Allah gönlünüze göre versin. Bütün müşküllerinizi asan kılsın, halletsin. Ümmeti Muhammed'in dertlilerine Rabbim devalar, hastalarına şifalar, borçlularına edalar nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun efendim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.